să-nspuni n-aioc când seavi să-mă îșoară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 Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Maamel Ketencoğlu Sevgiler, saygılar gönderiyorum sizlere. Canlı olarak sizlerle birlikteyim. Ve bugün e, Macaristan'da konaklayacağız. Ama dinleyeceğimiz müzik tamamen Slam müziği. E, i̇lginç bir hikayesi var. Bugün dinleteceğim albümün. 80'li yılların ortasında üniversitede okurken, Boğaziçi yıllarında, Boğaziçi Üniversitesi yıllarında tabii biz her fırsatı değerlendirip dünyanın dört tarafından e, müzik dinlemeye gayret ediyorduk o yıllarda. Bugün de öyle yapıyoruz. Bugün imkanlarımız çok daha fazla ama o zaman inanılmaz kıttı, çok güçtü. E, yurt dışına çıkan arkadaşlardan e, alanıyorduk, Onların kendi arşivlerinden e, faydalanıyorduk. Falan filan. İşte o yıllarda Elime Vujicic adında bir e, plak bir topluluğun plakı geçti 1979'da yayınlanmış e, özür dilerim 81 yılında yayınlanmış Macaristan'da Hungarathon tarafından e, yayınlanmış bir long play ya da işte Türk Dil Kurumu'nun önerisiyle e, uzun çalar diyelim hadi e, bu long play beni çok etkiledi ve bir şekilde onu tabi o zaman pick um falan yoktu Kasete kaydettirdim ve yıllarca dinledim. Ee, i̇çindeki şarkılardan birçoğunu röpertuvarıma aldım. Ee, enstrümantal örnekleri özellikle akordiyonun yatkın örnekleri. Ee, ama sonra o kaset nasıl olduysa kayboldu. Ve aradan e, ne diyeyim size bir herhalde 25 sene geçtikten sonra geçtiğimiz günlerde hatta, hatta geçtiğimiz hafta tesadüfen bu kayda rastladım internette ve Hemen e, atladım e, avam deyimle. İşte e, böyle bir hikayesi var. Yıllar sonra kaybettiğimi yeniden e, buldum ve hemen bulur bulmaz da e, sizlerle bu anılarla birlikte, bu anıyla birlikte e, şarkıları da paylaşayım istedim. E, bir şarkı daha dinleyelim. Öncelikle demin ne dedin e, dinledik? Vesolo Bosno adlı bir parça dinledik. Yani neşeli ya da Mutlu e, Bosna adını taşıyordu bu parça. Bu iç topluluğunu size anlatacağım tabii e, ama bir şarkı daha dinleyelim. Bu Çarlama adında bir e, dans melodisi. Aslında Yugoslavya'dan yani Yugoslavya'daki Sırpların e, çaldıkları bir kolo, bir dans havası. Ama e, bu iç iç topluluğu da e, repertuarını almış. Zaten biraz sonra hiç e, topluluğunun repertuvarının e, karakteristiklerini anlatırken e, bu konuya da e, gireceğim tarlama adlı dansı dinliyoruz şimdi ve bu topluluğu Evet, bugün Turan'ın beri yanımda Vujic topluluğunu dinliyoruz ve Sırbistan'da canlan bir e, dans havası Çarlama'yı dinlettim sizlere. E, öncelikle isim nereden geliyor Onu bakalım. Vujic topluluğunun ismi. Çok yıllar önce belki 15 sene önce bu programda e, Vujic'den bahsetmiştik. 40'lı 50'li yıllarda Macaristan'da Slav azınlığın e, müziklerini derleyen toparlayan bir e, etnomüzikolog Vujicic ve e, son derece fazla sayıda e, halk müziği örneğini topla, toplamış kitaplaştırmış e, kayıt altına almış ki e, o eski kayıtları e, Fransa'da yayınladılar e, 90'lı yıllarda bir albüm olarak bir CD olarak oldukça uzun bir CD'dir ve o bahaneyle Vujicic'den bahsetmiştim. 50-60'lı yılların e, Macar Slav azınlığı için e, efsanevi bir müzik toplayıcısı e, orada yaşayan, Macaristan'da yaşayan Slavların kültürünü derleyen, toparlayan, müzik kültürünü e, derleyip, toparlayıp e, devamlılığını sağlayan son derece önemli bir isim Vujicic. E, i̇şte topluluğumuz da ismini buradan alıyor. 1974 yılında Pomaz, Pomaz adlı küçük bir kasabada kurulmuş ee, ve bugüne kadar varlığını varlığını sürdürüyor. Bu sene 40. yılını e, kutluyor topluluk. Aslında e, Macar azınlığın, Macaristan'daki e, özür dilerim, e, Sırp ve Hırvat azınlığın, Slav azınlıkların e, bir müzik okulu olarak düşünmek lazım e, müziğe dair bütün Halk dair bütün e, misyonu e, bu topluluk büyük ölçüde taşıyor. Tabii e, 90'lardan sonra başka topluluklar da çıkmış. Ama e, bu hiç topluluğu bir ekol olarak karşımıza çıkıyor ve işte ne bileyim 3 senede 5 senede bir hatta yılda bir zaman zaman e, üyeler değişiyor. Hiçbir sabit üyesi e, olduğunu zannetmiyorum şu 40 sene içinde. Yani kuşak değişti, nesiller değişti. Ee, ama bu işişi topluluğu, e, bu toplu, bu Macar Macaristan'daki Slav azınlığın e, bir temsilcisi olarak yerinde duruyor. E, hala yoğun olarak etkinliklerini sürdürüyor. Şimdi Macaristan'daki e, Slav azınlık nereden geliyor? Ona da bir değinmek lazım. 15. A 16. yüzyıldan başlayarak e, bugünkü Sırbistan'dan Hırvatistan'dan voiyvodina'dan e, Macaristan'a göçler oluyor Bir çok nedeni var ama en önemli nedenlerinden biri e, bölgenin Osmanlı İmparatorluğu tarafından e, ele geçirilmesi e, birçok insan daha uzak topraklara Hani Osmanlı'nın e, ulaşamayacağını düşündükleri topraklara e, göçmek durumunda kalmışlar Hani göçler, ee, göçlerin boyutu tabi bugünün ölçüleriyle e, tam olarak bilemiyoruz ama yüzbinlerce insan o zaman e, Macaristan'a göçmüş. Ve e, Güney Slavları olarak bildiğimiz Macaristan'ın e, güneyinde çeşitli kasabalara, köylere yerleşmişler. E, zaman zaman Macarlarla birlikte zaman zaman da daha e, karışmadan e, köylere, kasabalara yerleşmişler o gün bugündür Macaristan e, toprakları içindeler. Tabi o göç sonrasında da bir şekilde e, Macar Krallığı ve e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu sınırlarına e, dahil olmuşlar. E, i̇şte Macaristan'daki Slav azınlığın genel e, durumu, kökeni budur. E, 1974'te Pomaz Kasabası'nda kurulmuştu. Bu iç-iç topluluğu. Öncelikle nasıl yazıldığını size söyleyeyim. Ee, internette şurada burada bir şekilde yani bu müziği sever ve dinlemek isterseniz ee, va, e, V harfi U J İ C I İ C S Oldukça güç. Bir kez daha yeniliyorum. V U J I C Seyswich. Eee hemen bir parça daha dinleyelim. Veliko kolo yine bir e, dans havası. Bu plakta 81 yılında kaydedilen bu plakta sözlü ya da enstrümantal dans havaları ağırlıklı dinliyoruz. Evet Macaristan'daki Slav azınlığını yani Sırplar ve Hırvatların e, şi, müzik geleneğini günümüze taşıyan Vüciç topluluğunu dinliyoruz bugün. Az önce dinlediğimiz e, Veliko Kolo Bekeş köyünden Kısongrat adlı bir e, şehre bağlı Bekeş köyünden ki e, bu, bu bölgede Romenler de yaşıyor. Bekeş Banda diye e, başka bir topluluklar var. Çok meşhur bir e, topluluktur o da. E, Macaristan'daki Roman azınlığın e, şarkılarını e, çalar. E, bu parantezi kapadıktan sonra e, şöyle söyleyelim. Bu albümde gerçekten çok iyi çalışılmış. Topluluğun ikinci albümü. İlk albümlerini 1979'da kaydetmişler. Kurulduklarından 5 sene sonra. Ve ondan sonra günümüze kadar her sene bazen bir çoğu zamanda birden fazla albüm yayınlamışlar wichich.com sitesine baktığımızda ki yerleri var siteleri var 70'e yakın albüm görüyoruz doğrudan kendi adlarına çıkardıkları ya da destekledikleri sanatçıların yer aldığı 60-70 tane albüm var son derece üretken bir topluluk ee, Avrupa'nın hemen hemen her tarafında e, konser vermişler. Ee, tabii kendi ülkelerinde pek çok yani e, bir on tane falan önemli ödül almışlar. Ee, ödüllere saymaya kalkarsam bir şarkıdan e, vazgeçmek durumunda kalacağız. O yüzden saymıyorum. Ve hemen Lepanera adlı bir parçayı e, dinleteceğim sizlere. Neredenmiş bu? E, Pest şehrine bağlı Pomaz e, köyünden, Pomaz kasabasından yani topluluğun kurulduğu kasabadan bir e, parça oradan değerlenmiş. Evet, bugün Vujicic topluluğundan söz ediyorum. 40. yıllarını kutluyorlar bu sene. Ee, dediğim gibi çok fazla sayıda albüm kaydetmişler. Ee, Macaristan'da pek çok ünlü sanatçıyla işbirliği yapmışlar. Marta Şabaşlı'nın başta olmak üzere bir sürü sanatçıyla işbirliği yapmışlar. Ee, kimi albümlere katılmışlar, kimi albümlerine o sanatçılar katılmış. Ee, şimdi bir e, üç parça çalacağım ardı ardına plakta long Playde bunlar e, daha birleşik olarak e, duyuluyordu Ancak bugün dijital hale getirmişler küçük boşluklar var ar aralarda e, ilk parça e, Kalashkisvaak yani e, Kalash e, düğünü diye çevirebiliriz e, Pest kasabasından sonra Sokacikolo yine Pomaz'dan, Pomaz köyünden kuruldukları yerden yani Pest bölgesine bağlı bu da. Yine de e, sonuncu parçada Kolopest adını taşıyor. Üç parçayı bir ara, e, arka arkana dinliyoruz ve ansambul bu üç iç. <Gülüyor> Güney Slavlarının, Macaristan sınavlarının şarkılarını e, icra eden bu iç içi dinlemeye devam ediyoruz. E, Sırplar ve Hırvatlar e, birbirine çok karışmış durumda. Müzikal bakımdan da hani çok karakteristik bir şey yoksa e, yine birbirinin içine girmiş durumda. Ancak hani dile hakim olan birisi e, Şive farkından e, farkları betimleyebilir, tanıyabilir. Ee, Vış topluluğunun repertuarında iki temel belirleyici var. Bir tanesi ve temel olanı Macaristan'da e, doğmuş ya da işte Sırbistan'dan Hırvatistan'dan Macaristan'a getirilmiş e, yani asıl olarak Macaristan'da derlenmiş e, müzik örnekleri sözlü ya da enstrümantal. Birinci ...ve en temel repertuar ölçüsü bu. E, i̇kincisi de... ...yine... E, ...Sırbistan'da ve Hırbistan'da... ...popüler olan... E, ...bir takım dans havalarını ve... E, ...halk şarkılarını... E, ...repertuarlarını alıyorlar. E, ağırlıklı olarak. Ama istisnalar da var. Mesela şimdi bir Makedon dans havası... ...dinleyeceğiz. Ama bu tip durumlar hep e, albümlerinde karşımıza çıkıyor. Yani yalnızca... E, ...Macar sılavlarını şarkılarını değil. Zaman zaman e, eski Yugoslavia'da ya da bugünkü Sırbistan'da, Hırvatistan'da ve Makedonya'da popüler olan e, şarkıları da çalıyorlar. Şimdi onlardan biri Makedon Oro diye geçiyor. şarkıyı aslında bir çoğumuz tanıyor. Ee, biz Çupurlika olarak biliyoruz. Ee, albümde Misino Oro olarak e, not etmişler. Bu tip e, literatür farklılıkları hep folklorde karşımıza çıkabilir. Ee, Çupurlika Veles, bugünkü Veles şehrinden geliyor. Yani eski ismi e, Köprülü, e, Çupürü sözcüğüne dönüşüyor. Yani e, Makedonların ...ya da Makedonya'daki Türklerin telaffuzuyla... ...çüpürlü, çüpürlika... ...haline geliyor zamanla. İşte bu meşhur dans havasını, ...bu iş iç topluluğundan dinledik. Şimdi yine... Macaristan dışından... E, ...öğrendikleri... E, ...Hırvatistan'ın 40 Adası... E, ...meşhur bilinen bir ada. E, bu adadan... ...iki tane şarkımız var peş peşe. E, Ezgi demek daha doğru... E, Hırvatistan'ın İstriya bölgesi içine giriyor bu ada e, coğrafi olarak ve son derece ilginç bir müzik gelenekleri var. E, arkaik e, kimliğini hiç kaybetmemiş bir müzik. E, çakışan sesler, e, bizim çok duyma alışkın olmadığımız sesleri bir arada e, duyuyoruz bu bölgede. Batı e, tonelitesi ile hiçbir e, alakası yok. Her ne kadar... ...o bölgenin Hırvatları da kendini Avrupalı saysa da... E, ...Koraçniç'e ve... E, ...Vera parçanın ismi... E, ...iki tane parça... ...ve bu parçalar, bu şarkılar, bu ezgiler... ...Sofile adında... ...zurna ailesinden büyüyecek bir zurna olarak... ...nitelendirebileceğimiz... E, ...çift... ...Sofile ile çalınıyor yani... E, İkisi bir arada kullanılıyor her zaman ve dediğim gibi e, bize alakasız gibi gözüken e, bir yürüyüşü var melodilerin. Şimdi iki parça için Hırvatistan'ın 40 Adası'na gidiyoruz. Oradan e, derlenen iki parçayı bu iç içli toplumundan dinliyoruz. Evet, iki melodiyi arka arkaya dinledik. Yanlışlıkla üçüncüye de e, başladık. Hemen düzeltelim. Bu iç topluluğunu ardarda arda üç parçada dinleyeceğiz. Bu şarkılar Baranya bölgesine ait. Baranya e, sanıyorum hem Macaristan'da hem de Hırvatistan'da var. E, yanlış anımsıyor olabilirim. E, i̇lk parça Petrusevokolo, Muhaç bölgesinden. Baranya'ya dahil olan Mohaç bölgesinden. muhaçı bilmiyoruz demeyin. Arkasından Lagano yine aynı bölgeden ve son parçada yine Baranya bölgesinden Maritse adını taşıyor. Üç parça arka arkaya dinliyoruz. Evet sevgili dostlar bu iç iş topluluğunu dinliyoruz. Gayet canlı ağırlıklı olarak da aslında tam duyduğumuz zaman Hırvat müziğini daha çok anımsıyoruz. Kukun Yeşçe adlı bir parçamız var. Topluluğun kurulduğu kasabadan Pomaz kasabasından Pest şehrine bağlı. Evet. Bu iş, iş topluluğundan Kukun Yeşçe adlı parçayı dinledik. Sırp temaları e, ağırlıklıydı. E, Topluluğunun kurulduğu kasabadan derlenmiş bir parça. Artık sonlara geliyoruz. Dört parçayı arda, arda dinleyeceğim. Zaten e, bu yıllar önce kaybettip de şimdi bulduğum albümde bu dört parçada peş peşe e, nitelendirilmiş e, künyesi o şekilde yazılmış ABCD olarak. Bu e, Genelde Baranya bölgelerinden bölgesinden, e, Tandrak birinci parça, ikincisi Drmavić'te, sonra Sitnebole adlı bir dans havası ve e, Posković içeri de bitireceğiz. Evet bu içiş harika dans havaları dinledik. Birbirine bağlı. Son bir örneğimiz var. Bu çok meşhur bir dans havası. Meşhur bir kolo. Uciçko kolo diye geçer. Ee, Sırp danslarının en bilinenlerindendir. Bu topluluğu da çalmış. Son olarak dinliyoruz onları. Bugün 1974'ten beri e, çalışmalarını sürdüren ve adını 1950'lerin 60'ların e, ünlü etnomüzikoloğu Vujicic'ten alan Ansambul e, Vujicic'i dinledik ve program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 15 dakika için 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşmanız mümkün. E, ayrıca sistemden mamarketanjoklu.com üzerinden Facebook'lardan ve tabii ki e, yine blogumdan bu programa web ana ulaşabilirsiniz. eee tunanınbeyani.blogspot.com'dan. E, bu programa ve bunların şekilleri istediğiniz zaman ulaşma şansınız var. Son bir duyuru cumartesi gecesi saat 20'de saat 8'de Başçilevler Kültür Merkezi Büyükşehir Belediyesi Kü Kültür aşe Kültür Dairesi'ne bağlı olan Başçilevler Kültür Merkezinde Mamerketençolu ve Balkan Yolculuğu sizlerle buluşacak. Oraya yakın oturan varsa bekleriz. Yineleyeyim e, günü ve tarihi e, saati. 19 Nisan Cumartesi gecesi saat 20'de. E, Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Bahçeli Evler Kültür Merkezi'nde olacağız. İlgilenenleri yakında oturanları bekleriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Mert Öztekin ve Selahattin'e çok teşekkürler. <gülüyor> Măsamă îșoară marjei, n-sănspuni n hanın beryani Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketancı <gülüyor>